أَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Tekrar hoş geldiniz. Yine bir cuma akşamı beraberiz. Bugünkü konumuz Cenab-ı Hakk'ın bize haber verdiği bir varlık. Önceki gönderdiği peygamberler üzerinden de aynı haberi verdiği bir varlık. Hatta atamız Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve yaratılışı öncesinden itibaren tanışıklığımız olan bir varlık. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yarattığında onun yaratılışını meleği alada konu ettiğinde Bunlar Cenab-ı Hakk'a yakın melekler, onlara haber verdiğinde, ilk defa insan varlığının yaratılışına dair bilgi düşmüş oldu. اَعْنِ النَّبَئِ الْعَظ۪يمِ Bu muazzam haber, بِالْمَلَئِ الْاَعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ dediği Cenab-ı Hakk'ın mele haber, insanın yaratılışı, Cenab-ı Hak dedi ki: "İnni haliqun basaran min tin." Ben çamurdan bir beşer yaratacağım. Ve bunun yaratılışı ve varlığın kendisi özgün bir varlık, bambaşka. Cenab-ı Hak dedi ki: "Fe idhe sawveytuhu." Ben onu tesviye ettiğinde, düzgünleştirdiğimde, o tesviye yani son dokunuşlar şekli vermenin son hali. Sıvacılar duvarlarda tesviye kullanırlar. Böyle onlar ilk anda malayla atıyorlar harcı böyle kabaca sonra hafif kuruyunca onu düz bir tahtayla düzeltiyorlar. Tesviye ediyorlar denir. O da aslında aynı kelime. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem'in karşısına Cibril-i Emin geldiğinde, Hazreti Meryem onu nasıl gördü diye tarif ederken بَشَرًا سَو۪يَّا Düzgün, سَو۪يَّا Bizim Türkçemizde müsavi kelimesi, eşit anlamına gelen kelime de aynı kökten. Dolayısıyla son halinin verilmesi, düzgünleştirilmesi. Cenab-ı Hak dedi ki ben ona son halini verdiğimde feyda izâ ve nefektüfiihi min ruhi ve ona ruhumdan üflediğimde bu arada ruh dediğimiz varlık da Cenab-ı Hakkın emrinden olan bir varlık. O da Allah'ın varlığı. O yüzden Cenab-ı Hak ona ruhum diyor. Tıpkı bize kolum dediği gibi ve diğer varlıkları sahiplendiği gibi ruh da onun emrinden olan bir varlık olduğu için ona ruhum diyor Cenab-ı Hak. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin bir bedeni var, ruhu var, Cenab-ı Hak kendi bedeninden veya kendi ruhundan insana öz bahşetmiş. Dolayısıyla insan Cenab-ı Hak'tan bir parça aslında gibi bir düşünceye yer yok. Bu ruh Cenab-ı Hakk'ın emrinden olan bir varlık. O yüzden Allah Azze ve Celle ruhunu gönderdiğinde Hz. Meryem'e aynı ifadeyi kullandı. فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا Biz Meryem'e Ruhumuzu gönderdik. Eğer Cenab-ı Hakk'ın kendisi olsa kendisini göndermiş gibi olur. Halbuki bir kendi kendini göndermek diye bir şey olmaz. فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا Ruhana Ona Ruhumuzu gönderdik. Zaten Cenab-ı Hakk'ın Ruhumuz dediği varlık, Hazreti Meryem'e gelince konuşuyor ve kendisini tanıtıyor. Eğer Allah'ın kendisi olsa ben Allah'ın kendisiyim derdi. Ne diye tanıtıyor? Fersenna ileyha ruhumuzu ona gönderdik. Fatemessale. Fatemessale temsil etti yani şekil aldı. Fatemessale leha onun için şekil aldı. Yani demek ki seçiyor. Şuna şekil alayım ve onun için şekil alıp görünür kılıyor kendisini. Aynı ortamda bundan başkaları olsa göremeyecekler çünkü ona görünür kıldı kendisini. Fethi Meleleha, Meryem için görünür oldu, temesül etti. Nasıl görünür oldu? Beşaran, beşer olarak. Nasıl bir beşer? Seviya, düzgün bir beşer. Yani öyle ayaklarının altı alev alev. Üstü böyle dalgalı, nurani yani gel git, belli ki böyle hani ghost gibi böyle yarış insan şeklinde, yarı enerji boyutunda böyle bir şey değil. Hazreti Meryem bakınca karşısında düzgün bir beşer gördü. Yani biz birbirimizi ne kadar tam beşer olarak görüyorsak, o da düzgün bir beşer olarak gördü. Aslında karşısında kim? Cenab-ı Hakk'ın ruhum dediği. Ruhumuz dediği varlık o esnada temessül etmiş beşer olarak görünüyor Hazreti Meryem'e. Orada da işte seviyya kelimesi, düzgün beşer. Hazreti Meryem ona dedi ki, Qâlet, tabi bunun öncesi ayetlerde Cenab-ı Hak Hazreti Meryem'in şehirden ayrıldığını فَاتَّخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا Yani وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ Edintebadet min ahliha mekanın şerqiyeye doğu istikametinde bir yere doğru ayrıldığını uzaklaştığını ve orada tenhaya duldaya çekildiğini ve takadet min dunim hijaben ve kendisini bu dulda da perdelediğini yani yalnız başına kalmak istediği bir ortam tam o ortamın içerisinde karşısında birdenbire bunu gördü baktı, ses duydu veya dönüp baktı, karşısında düzgün bir beşer gördü. قَالَتْ Dedi ki, اِنِّي bir بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ ''Ben, Rahman'dan, ben senden Rahman'a sığınıyorum.'' Yani Allah'a sığındığını, اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا ''Sen de eğer sakınan, korunan, Cenab-ı Hakk'a saygı duyan bir kimseysen'' dedi. Yani bana ilişme. ben Allah'a sığınırım, sen de nereden çıktın? Şimdi kendisi, hani en maruf olduğu haliyle Bakire Meryem, iffetli Meryem, gencecik, birdenbire karşısında taslaman bir adam, dedi ki ben Rahman'a sığınırım. Cenab-ı Hakk'ı da Allah diye değil, Rahman diye andı. Çünkü onun merhametini istediği için, onun esirgemesine çok ihtiyaç o esnada duyduğundan onu böyle andı. Zaten Cenab-ı Hak ne diyor? قُلِدْعُ اللّٰهَ اَوِدْعُ الرَّحْمٰنِ İster Allah diye anın veya seslenin, ister Rahman diye seslenin. اَيَّمَّا تَدْعُ Hangisiyle seslenseniz? felahu Onundur. الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ Bu mutlak güzel isimler Onundur. Önceki konuşmalarımızda konuştuk. Yani esirgeyen, her şeye gücü yeten, Rahman, Rahim, Yegâne İlah, böyle sadece onu tarif eden ifadeler Allah Azze ve Celle'ye döner. Dolayısıyla hangisiyle seslenirseniz, seslenin dedi cenab bak. Hiç fark etmez, beni çağırmış olursunuz. Ey suyu indiren, ey bize şekil suret veren, ey gökleri yeri var eden, hangisi deseniz, Beni kastetmiş olursunuz. O yüzden Hz. Meryem Cenab-ı Hakk'ı Rahman olarak kastetti, öyle ifade etti. Çünkü rahmetine o kadar ihtiyacı var ki o anda esirgesin onu, bu yabancı adamın elinden kurtarsın onu. Dedi ki, اِنِّي اَعُوذُ Rahmani مِنْكَ in كُنْتَ taqiya. Tabi dili çözüldü bu görünen tas tamam beşer suretindeki varlığın, dedi ki, İnlemenin Rasulü Rabbeki, bu ne muazzam bir an. Karşınızdaki varlık size diyor ki, ben senin Rabbinin elçisiyim. Ben ancak senin Rabbinin elçisiyim. Allah'ın elçisi gelmiş. Karşısında taslamam beşer suretinde. Hazreti Peygamber bunu Hira'da yaşadı. Karşısında buldu Hazreti Cibrili Emin'i. Hz. Meryem'e kendisini böyle tanıttı. اِنَّمَا اَنَا rabbi رَبِّكِ ''Ben senin Rabbinin elçisiyim.'' لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَك۪يَّا ''Sana tertemiz bir çocuk hibe etmek için'' dedi. Şimdi işte Cenab-ı Hakk'ın ruhumuz dediği varlık dile gelip konuştu, kendisini ne olarak tanıttı? Allah'ın elçisi olarak tanıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gelip ona ruhu sordular, nedir diye Allah Azze ve Celle cevabını قُلِ ruhu deki ruh min ر... emri rabbi, Rabbimin emrindendir. O Allah Azze ve Celle'nin emrinden olan bir varlık ve Cenab-ı Hakk onu meleklerle birlikte anıyor. يَوْمَ ruhu الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا O gün ruh ve melekler saf halinde kıyamdalar yani ayaktalar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. La <gülüyor> yetekellemun Konuşamazlar. Hiç kimse konuşamaz. Allah'ın huzuruna çıkarıldığımız, çıkarılacağımız o gün Cenab-ı Hakk'a döndürüldüğümüzde Allah siz konuşamazsınız. Dedikten sonra melekler de, ruh da, onlar da el bağlamış, onlar da Allah'ın kulu huzurdalar, konuşamazlar. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا illa هَمْزَةً Ses çekilmiş, ses Cenab-ı Hakk'a saygıyla çekilmiş. Ortalık, sessizlik hakim. Kimse konuşamaz. لَا يَتَكَلَّمُونَ diyor Cenab-ı اِلَّا men اَذِنَ لَهُ Rahman. Ancak Rahman'ın izin verdiği, orada ruh da konuşamıyor. Demek ki bunun böyle Hristiyanların iddia ettiği gibi tanrısal bir tarafı falan yok. Allah'ın emrinden olan bir varlık. Hz. Mesih'i o teyit etti. اَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ diyor Cenab-ı İşte bu ruhtan Cenab-ı Hak Hz. Adem'in yaratılışında üfledi. O yüzden diyor ki, فَاِذَا سَوَّيْتُهُ O'nu düzgünleştirip, yaratılışını tamamladığımda ve ona ruhumdan üflediğimde ne yapacaksınız? Hepiniz hazır olacaksınız, lahu senci din O'na secdeye kapanacaksınız, dedi Allah Azze ve Celle. Melekler, bu yeni Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlığa hürmeten, onun önemine, Cenab-ı Hakk'ın ona atfettiği değere karşılık gelmek üzere saygı anlamında secdeye davet edildiler. Bu bizim varlık alemine, Atamız Hazreti Adem'in varlık alemine nasıl haberinin bile önden girdiğinde nasıl bir e, dalgalanmaya oluşturduğunu, varlığının da yaratılışının da tamamlandığında, nasıl bir saygıyla ve önem ile karşılandığını gösteriyor. Allah Azze ve Celle'nin ruhtan Hz. Adem'e üflemesi, buradaki bu noktayı demin bahsettiğimiz yerde de görüyoruz. Hz. Meryem'in yanına gelen ruh, Hz. Meryem'e o tertemiz çocuğu nasıl bahşetti, فَنَفَخْنَا ف۪يهِ min ruhina. Cenab-ı Hak diyor ki ruhumuzdan, yani o gönderdiği ruhumuzdan ona üfledik diyor Meryem'e, üfledik ve Hazreti Meryem Hazreti Mesih'i yüklendi. Böylece Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı ana baba olmaksızın, Adem Aleyhisselam'dan ana babadan insanları, Adem Aleyhisselam'dan eşini yani... Erkeği, erkekten kadını, erkek ve kadından insanları ve Hazreti Meryem örneği ile de kadından bu kez erkeği yarattı. يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ <gülüyor> Cenab-ı Hak dilediğini yaratır. Allah Azze ve Celle'nin sınırlı olduğu, mecbur olduğu, mahkum olduğu bir aralık yok. Yani bunu yapar ama işte şurada tıkanır, onu ancak bu şekilde yapabiliyor. Aklende bu böyle, çünkü Cenab-ı Hak var, her türlü varlığın yaratıcısıysa, o zaman her türlü varlığa giydirdiği özellikleri de o yaratmış olmalıdır. Şu halde her şey onun açısından değişkendir. Biz bir şey alıyoruz, bazı şeyler değişken, bazı şeyler sabit değiştiremiyorsunuz. Siz o sabit olanlara mecbursunuz. Bizim içinde bulunduğumuz alemde de öyle. Belli yasalar, mecburuz. Ama Allah Azze ve Celle açısından düşünün, Cenab-ı Hakk'ın mecbur olduğu, tabi olduğu, bağlı olduğu bir şey yok. Bir şeyin iyiliği ve kötülüğü de dahil olmak üzere, özelliklerini kendisini yaratan Allah Azze ve Celle ona veriyor. Dolayısıyla bize bu surette her türlüsünü gösterdi, Adem'i hiç yoktan topraktan, Adem'den eşini yani bir kadını erkekten, Adem ve Eşi ikisinden اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَلِينِ وَعُنْفَةً Biz insanları üreme yoluyla, Hz. Meryem örneğinde de bir kadından erkeği var etti Allah Azze ve Celle, ruhundan üflemek kaydıyla Hz. Meryem'e. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Hz. Adem'i yarattığı bu süreçte bırakın şeytanı, melekler dahi Hz. Adem'in bu yaratılışı, sürecinde bazı sorular sordular. Bu son derece özgün irade sahibi, varlık, niçin ya Rabbi? dediler. Secdeye de Cenab-ı Hakk'a asi olmadılar, secde ettiler. Cenab-ı Hakk sizin bilmediğiniz şeyler var. İni <gülüyor> alemu Ma'la ta'lemun. Siz bildiğiniz kadarıyla şöyle soruyorsunuz. Bu irade sahibi varlık yeryüzünde iradesi olduğuna göre yanlış şeyler yapabilir. Bir başkasını katledebilir. Bir başkasının malını çalabilir başkasına yanlış yapabilir. Allah azze ve celle'ye karşı yanlış yapabilir. Ona saygı göstermeyebilir. Halbuki biz sana saygı gösteriyor. Ve nahnu nesbihu bihamdika ve nuqaddisu Seni hamd ile takdis ediyor yüzentürs. Bu varlık ne için? Cenab-ı Hak dedi ki: İnni a'lemu ma la Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Demek ki çocuk bildiği kadarıyla bize soru yöneltirse Sorusunun bilmediklerinden kaynaklandığını biliyor isek şayet ona öğreneceksin yar. onları da öğreneceksin. Şu an bildiğin kadarıyla bir istifham oluştu sende, olabilir çünkü sınırlı bir bilgiyle bu soruyu soruyorsun ama senin bilmediğin şeyler var. Onları da öğrendiğin zaman sorunun cevabıyla buluşacaksın. Cenab-ı Hak onları sorunun cevabıyla buluşturacağı bir başka sahneye öteledi. Fakat bu arada yani meleklerin bile böyle soru sorduğu bir varlığın torunları olarak bizler Allah Azze ve Celle'nin meleklerin arasına karışmış bunun oradaki yani şeytanın oradaki varlığı cinler arasından yüksele yüksele çünkü kenne minel cinni diyor Cenab-ı Hak Aslı cinlerdendi kenne minel cinni cinlerden idi Meleklerin arasında, meleklere gelen bu secde emrine o da muhatap oldu ve o kalabalığın içerisinde ne var ki secde etmedi. قَالَ اَنَا خَيْرٌ Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Bu, bizim bugün konuştuğumuz varlığın düşmanlığının veya kıskançlığının başladığı ilk sahne dedi ki ben ondan hayırlıyım. خَلَقْتَهُ مِنْ صَلصَالٍ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ Onu balçıktan, çamurdan kurumuş, şekillenmiş bir varlık olarak yarattın. Onu topraktan yarattın. Bense ateştenim. مَا <gülüyor> يَكُونُ Benim için ona secde etmek uygun düşmez. Bu yeni gelen kardeşin önceki kardeş tarafından kıskanılması gibi bir şey. Yani anlamak adına duygusunu söylüyorum. Cenab-ı Hak ona bu yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Tıpkı bilahare yanlış yapan Hz. Adem'e yaptığının yanlış olduğunu söylemesi gibi. Hz. Adem yaptığı yanlıştan geri döndü. Ben yanlış yaptım, haksızlık ettim kendime, sana saygı göstermeliydim dedi. Ama şeytan, hayır senin bu emrin doğru değil, ben böyle bir varlığa secde etmek Durumunda değilim. Sen kendi emrini dön gözden geçir dedi. Şeytanın doğumu adeta, bizim düşmanımızın ortaya çıkışı, Cenab-ı Hakk'a diklenmesi ve büyüklenmesi. اِسْأَبٰى bara Emri yerine getirmekten uzak durdu, kaçındı, diyeceksiniz Allah'ın emrini yapmaktan kaçınan bir insan hemen bu akibete uğrar mı? Hayır ama devamı var bara ve büyüklendi. Yani ben bunu yapmayacağım dedi. Ne kadar beklersen bekle. Bu emrin senin doğru değil. Benim gibi varlığa şuna أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي karram عَلَيَّا Şu bana üstün tuttuğuna bak. أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي karram عَلَيَّا Bu öyle aşağılayıcı bir ifade ki, şu bana üstün tuttuğuna bak. Ben buna secde edecektim. لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَارِنْ خَلَقْتَهُ min صَلْصَالٍ مِنْ, من هَمَا اِمْ مَسْنُونَ Topraktan, balçıktan yarattığım bir varlığa secde edecek değildim. Bu emrin doğru değil, yanlış bir buyukta bulunuyorsun diye emri refüze etti. İşte bir kulun Cenab-ı Hak karşısında bittiği an bu. Yani bizim için de aynı süreç geçerli. Cenab-ı Hak bize namazı emrediyor. Yani kılmayınca günahkar oluyoruz ama Cenab-ı Hak niçin kılmıyorsun diye bu konuyu bize içten içe sorunca bunu biz kendi içinizde bir soru olarak buluyoruz. Niçin kılmıyorum ki? Aslında kılmayı çok isterim ama ne bileyim hayat çok karışık, çok zaman da dar aslında ama kılanlar nasıl kılıyor? Böyle kendimizle konuşur buluruz kendimizi. Bu mekanizmayı Cenab-ı Hakk içimizde yarattı. Bir perde ardından buluruz bu soruları gündemimizde ve kendimiz cevabını veririz. Şimdi burada gözüküyor ki böyle kendi kendine konuşan bir kimse de gözüküyor ki Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığı bu, yani saygısızlıktan emri yerine getirmemekten hoşnut değil, aslında kılabilse daha çok memnun olacak. Bu bir iyilik halidir. Bu iyilik hali olduğu sürece Allah Azze ve celle okulu zayi etmez. Bunun için Cenab-ı Hak diyor ki: "Velau alimallahu fihim khayran Allah onda bir hayır bilse, onlarda bir hayır bilse leesm'ahum." Onlara eşittirir. Yani Cenab-ı Hakk'ın çağrısı ona gelmeye devam eder. Bu hayır olduğu sürece. Peki hayırsızlığa dönüştüğü hal nasıl? Kendi içinde ya millet namaz kılan var ama ben niye kılmıyorum, yani ne namaz kılacağım yani, niye kılıyoruz ki? Zaten Allah var mı ki yani, hem varsa bile o yaptığına baksın yani, bu kadar yanlış yapıyor bana zaten, ona kızgınım zaten bir de namaz mı kılacağım. Yok yok ben namaz falan kılmak istemiyorum, bu konuda nereden aklıma geldi, niye ben böyle bir şey düşünüyorum ki diye bu düşünceden uzaklaşan ve namaz kılmamayı artık içinde veya Allah'ın herhangi bir emri, namaz bir örnek, sıklıkla kendisini yenilediği için bu emrek, herhangi bir emrini yerine getirmek hususunda Cenab-ı Hakk'a saygı duymuyor artık ve bu saygıdan uzaklaşmayı, buna bağlı düşüncelerden de kurtulmayı istiyor. Bu artık kötüleşme evresi, Cenab-ı Hak tam da onun istediği gibi zamanla o kötüleşmeyi ona yaşatır. Bu, sıyırılma halidir. Allah'ın ayetlerinden sıyrılma hali. Bu da şeytanın kişiyi kendisine benzetme, yani son kertede artık son vuruş ile insana yaptırmak istediği en son, hani şok vuruşu varmış ya bu uyuşturucular kullanıyor, onun gibi ölümcül bu yani. O yüzden, Şeytanlar insanlara yanlış yaptırmakla buna hevesliler tabii ki çünkü Cenab-ı Hak diyor ki: Leât ettebûgû xutwâtîl-şeytan, vâmin yettâbûgû xutwâtîl-şeytanî, fâinnu yâmûrû bil-fâhsâi Ey iman edenler, şeytanların izlerini takip etmeyin. Onlar bizim düşünce dünyamızda iz oluşturabiliyorlar. Orada böyle bir sürü. Düşünceler vesaire var. Orada böyle izler oluşturuyorlar. Biz takip edebiliyoruz. Yani bunu biz nasıl yaşıyoruz? İçimizde bir düşünce beliriyor. De hmm. o düşüncenin peşine takılıyoruz. Hoşumuza gidiyor yani. Diyor ki işte şöyle nasıl yapacağım diyoruz. Yani iyi aklıma böyle bir şey geldi ama nasıl yapacağım? Başlıyoruz. Sonra bunu başkasına anlatırken düşündüm düşündümmüşündüm diye arada kaynatıyoruz. Dönüp tekrar bir emarını çeksek olayın. Aslında bir düşünce doğuyor içinize. Hiç normalde aklımıza gelmeyen, yani nereden de aklıma geldi falan bir neyse geçiyoruz. Şeytanın da bize böyle uzanan bir düşünce bırakma aralığı var. Oradan düşünceyi bıraktıktan sonra biz nasılları, niçinleri, nedenleri sorardı, sordukça önümüze açıyor. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın, biz bunu düşünüyorum diye şey yapıyoruz. Aslında adımlarını izliyoruz. Peki, nereden sezebiliriz o esnada bu adımların, şeytanın adımları olduğunu, Cenab-ı Hak diyor ki bil يَأْمُرُوا بِالْفَحْشَٰىٰي وَالْمُنْكَرِ O yanlışı, fahşayı emreder, kötü, çirkin, çirkef şeyleri emreder, münkeri emreder. Münker, yani bizim de yanlış olduğunu değerlendirdiğimiz şeyler, işte hırsızlık yapmak, adam öldürmek, kıskançlıkla birilerine aleyhine tuzaklar kurmak, başkalarını başkalarına kötülemek, var ediciye ve ona dair süreçlere kapanmak, böyle bir süreç. Bu tür düşünce ve çağrışımlar şeytan merkezlidir, yakalarız. Cenab-ı Hak dedi ki peşine düşmeyin. فَاِنَّهُ ya. Peki düşersek ne olur? Bir şey olmaz, günah işlemiş oluruz. Cenab-ı Hak bizden kolay kolay vazgeçmez bize bu kez o günahın sonuçlarıyla bizi buluşturur, suçluluk duygusu ve sonuçları bu kez ibretli düşüncelere ev dönüşür ve içimizde niye yaptım ki, değdi mi buna, bir daha yapmayayım, yanlış, bana hiç yakışmadı annem görse, babam görse, beni seven insanlar böyle yaptığımı bilse, yanlış yaptım, ya Allah o da kızmıştır bana şimdi, bu daha çocukluktan gelen Ergenlikle sonrasında hepimizin hikayesi bu, hepimizin hikayesi ve bu bizde hepimizde benzeşen aynı yaratıcının oluşturduğu bir mekanizmayla gelişiyor. Dolayısıyla bu tanıdık bir hikaye. Peki şeytan bununla iktifa eder mi? Yetmez. Şeytana bu hiçbir şey yaramaz. Çünkü yanlış yaptırmakla bir şey olmuyor, kul dönüp Rabbim ben yanlış yaptım derse şeytan diyor ki ya döndük başa Rabbi Rabbi var Rabbini hatırladı inlerle dinatta kamutttakiler yani Hakk'a saygısı olanlar demmez Sehum da Min şeytani şeytan onlara gelip dolaşıp onlara dokunduğunda onlara bir şeyler bulaştırdığında tedekar <gülüyor> hatırlama Tekrardan yani refresh olma, kendisini yenileme, düşüncelerini tekrardan yenileme ha, durumuna girerler. Yanlışı yaptı, bu sefer durumu müzakere ediyor. Biz Arapçada müzakere diyoruz. Niye yaptım ki, neden yaptım, nasıl bir düşünceyle yaptım ben bunu? Konuyu bir tekrar düşünür baştan aşağı ve hmm şeytana uydum. Bizde klasiktir bu cümle, şeytana uydum. Ama bu dönüp durumu gözden geçirince fark edebileceğimiz bir şeydir. Yoksa insanlara kendinizi aklayabilmek için oluşturduğumuz bir mazeret, bir mazeret kıvamında bir gerekçe değil. ''Daha şeytana uydum.'' Yani yine uyabilirim sezdiriyor ve durumu da mazeret gibi sunuyor. Halbuki bizim şeytana uymamız başlı başına bir suçtur. Hz. Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hak ona ''Niçin yaptın?'' ''Elemme nâkume entilkume şeceretî'' ''O ağaçtan ben siz ikinizi yasaklamamış mıydım?'' diye Adem ve Havva'ya seslenince demediler ki şeytana uyduk. Aslında şeytana uymuşlardı ama ne dediler? Dediler ki işin doğrusu şu, Rabbena zalemnâ enfusena. Biz kendimize yanlış yaptık, yani biz yanlış yaptık, haksızlık ettik kendimize, bizim varlığımıza Yakışır bir davranış olmadı. Bu yanlışı kendimize yaptığımızı görmek, biz hala yanlışı Allah'a yaptığımız boyutuyla bakıyoruz. Kendimize çaktırmadan iyilik aradan yapmışız gibi, bir kazanım gibi. Eğer bir de Allah affettirirsek arada baya yani keşke Allah hep affetse biz de hep yanlışları yapsak, kazanım gibi. Halbuki doğru bakış açısı bu değil. O Cenab-ı Hakk'ın melekleri saygıya davet ettiği o olağanüstü varlık, Cenab-ı Hakk'a iradesiyle, kendi isteğiyle, serbestken saygı gösterebilme başarısını sergiledikçe muhteşem oluyor. İşte meleklerin bilmedikleri taraf buydu. Cenab-ı Hak, siz o irade sahibi diye her heveslendiğini atılacak, her canının çektiğini yapacak, kontrolsüz, saygısız bir günahkara ve asi bir varlığa dönüşecek diye değerlendirdiniz, iradesi var, arzuları da olacak, e ne yapmasını beklersin? Cenab-ı Hak dedi ki, bir şey var sizin bilmediğiniz, o şey onları bana karşı saygılı kılacak. Nedir o? İnsanda ayrı olan bir şey, Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz sevgi, ve bunun saygıya dönüşmesi. Bu harikulade apayrı bir şey bu. Geçenlerde bir film izliyorum, bir kısmını daha doğrusu izleyebildim. Şimdi adını da hatırlamıyorum ama ad içinde mekalar var, bir de orgalar var. Mekalar, yani insanların e, yaptığı robotların artık iyice gelişmiş versiyonları, e, orgalar da organik, bizim devamımız. Şimdi orada e, tanıtıcı diyor ki, Mekka'yı tanıtırken biz yaptık diyor, artık diyor yani e, tam bir şey, sevgi de duyabilecek, irade de sahibi falan diyorlar. Sonra oradan birisi bir şey soruyor, diyor ki peki diyor biz yani o Mekka'ya e, kendimizi sevdireceğiz, sevgiyi biliyor. Bizim ona olan borcumuz nedir deyince dedi ki Allah Adem'i yarattı, Adem'e Allah'ın yani hukusal olarak ne borcu var ki? Yani yok eder gider dedi. Biz de dedi onlar bizi sevse de bize tam bir irade ile saygı duyup hayatımıza katılsalar bile sonuçta yine robot böyle bir cevap verdi. Verdiği cevabı Allah'ın Adem'i yaratmasından örnekledi. Çünkü iddiası o, ona da irade bahşettik. Ama şundan adınız gibi emin olun ki yaratmak ve hele hele irade bahşetmek Allah Azze ve Celle'ye. Özgü bir şeydir. O ruhtan üflemesinde saklı bunun cevabı. Ruh ne? Nasıl bir şey? Ondan üfledi ve biz irade sahibi varlıklar olarak hayatın sahnesine çıktık. Cenab-ı Hak diyor ki Allah'ın emrinden olan bir şey. Biraz matematiksel konuşursak biz bir robot yapıyoruz ve o robot da irade veriyoruz. Yani her istediğini yapabilir. Yapabilir miyiz? Kesinlikle mümkün değil. Bizim onu programlama dışında bir şansımız yok. Birlerin aklına P'nin uzantısı geldi. P sayısının biliyorsunuz uzantısı var. İşte 3 5 ve belirsiz gidiyor, rastgele gidiyor. Dediler ki robotun ne yapacağını oraya bağlayalım. Yani P'nin işte rastgele önüne ne açılırsa onu yapsın ve önündeki seçeneklerden herhangi birini yapabilsin. Böylece irade sahibi bir varlık oluşturduk. Gördün mü? Hayır, sen Pi'deki sıralamaya göre programladın onu. Sadece ne yapabileceğini, sıradaki neyse onu yapıyor. Sonuçta Pi'deki sıralama açılımı hesaplı bir şekilde sırada geliyor ve bunların hangi seçeneklere tekabül edeceğini sen eşleştiriyorsun, programlıyorsun. Bir irade sahibi varlık değil. Sadece onun karşısındayken sen, sana çay getirdiğinde başına mı dökecek, yoksa tokat mı atacak, yoksa ikram mı edecek bilemiyorsun. Bu mu? İrade sahibi varlık, böyle bir irade sahibi varlık olmaz. Sanal zeka ile falan yapacağız diyorlar, Allah'ın bize bahsettiği şeyi bir kez daha düşünün. Cenab-ı Hakk'ın meleklere bir kul hevesine rağmen, arzularına rağmen yanlış yapmaktan kendisini kontrol edip geri geldiğinde ve Cenab-ı Hakk'a sana duyduğum sevgiden ötürü şu anda arzumu dizginliyorum demesi hali, inanın bana gökteki galaksilerden, galaksilerin oluşturduğu muazzam semavattan daha anlamlı bir hadise, apayrı bir şey. Cenab-ı Hak onlara dedi ki o varlık sizin öyle kan dökecek, fesat çıkaracak falan ama onun öyle bir tarafı kendisini an gelip, kontrol edip, bana duyduğu sevgiden ötürü yani Adem'in Cenab-ı Hakk'a dönen yanı. Sen beni yarattın, ben beni free yarattın, serbest yarattın, özgür yarattın. Her istediğimi yapabilirim. Şu suyu içebilirim, yere dökebilirim, yemeği yiyebilirim, yemeğin sonunda kalan biraz miktar. Sen o esnada benim iştahımı kestin. Kesin şunun iştahını, kesildi. Hızla gidiyorduk. İştah hemen kesildi, biraz kaldı. Canım istemiyor, şimdi yemeyeceğim. Ama içimde bir düşünce diyor ki, Allah ayette diyor ki Allah la yuhibbul musrifin. Allah müsrifleri sevmez, hmm. yiyeyim mi acaba? Şimdi o robotik gel git istemediğin halde, canın çekmediği halde bu kez hangi anlamla Allah'ın sevdiği bir kul, olabilmek düşüncesiyle onu yiyip sıyırmak. Bu basit bir yemek kalıntısı olabilir ama bu anlattığım sahne gökler ve yerden daha anlamlı. Cenab-ı Hakk ile aramızda yaşanan bir şey, ona karşı duyduğumuz bir saygı. Çok kıskanıyorum falanca adamı, çok! Yani elimden her türlü kötülüğü yapasım var ama yapmıyorum, tutuyorum kendimi. Sebep, çünkü Allah başkasını Böyle kıskanmayı bana yasakladı. Bu duygularımı kontrol etmeliyim. Bu haksız bir duygu. Başkası da beni kıskanıp bana kötülük yapsa, bana tuzak kursa, benim aleyhimde iftira yapsa, doğru mu değil? Bu davranışın doğru olmadığını kestirebiliyorum. Var edici kudretin yani Allah Azze ve Celle'nin böyle bir davranışa benim girmemden hoşnut olmayacağını biliyorum. Omin şerri haseden, ıda hased, haseden şerrinden, Allah'a sığındığımız bir ifadeyi bize öğretti. Kendimi kontrol etmek zorundayım, onu sevdiğim için. Bunun bizim hayatımızda yani Allah'a duyduğumuz bu sevginin hayatımızda davranışa dönüşmesi olağanüstü bir şey. Her zaman başaramayabiliriz. İrademizi her zaman isabetli kullanamayabiliriz. Şeytan hep irademizi yanlış kullanmaya bizi davet edebilir. Yer yer öfkemiz kabardığında, ki şeytan hep duygular üzerinden yani insana geldiğinde insanda belli duygular, duygu merkezleri ve bunların o esnadaki coşkunluklarına, yatkınlıklarına uygun senaryolar oluşturuyor. Yani tam o esnada kızmışsınız birine. Size diyor ki ya adam zaten senin hakkında kötü şeyler konuşmuştu. Hatırlıyor musun geçmişten? Ya bu fena biri vallahi. Buna bir şeyler düşünsen yani mesela şöyle yapsan Hakette aslında diye sizin o kabaran öfkenizi harekete geçirmeye çalışıyor veya kıskançlık duygunuzu veya başka bir yerde öfke yanı sıra diğer duygularımızı, söz gelimi, şehvetimizi eğer o esnada harekete geçmişse düşünceler salarak önümüze açıyor. Şöyle yap, böyle yap vesaire. Şimdi bizde var olan bu duyguları duyguların üstüne bindirerek yani onları köpürterek bizi harekete getirdiği süreçlerde yanlış yaptıklarımız oluyor. Allah azze ve celle yanlıştan sonra bizim o demin konuştuğumuz tedekkaru muttakiler durum değerlendirmesi yaparlar. Feidehum mubsirun. Birdenbire uyanırlar. Vay vay vay vay. Yine oyununa gelmişiz biz bunun görüyor musun? Durumu çözerler ve Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilerler. Bu durumu düzeltmesi, şeytan açısından bu büyük bir hayal kırıklığı. Tekrar aynı yere geldik. Peki, ne yapınca iyi bir şey, sonuç elde etmiş oluyor? Kendisi ne yaptı? Oraya bakalım. Ebe, Allah'ın emrini yapmaktan kaçındı. Sonra ne yaptı? وَاسْتَكْبَرَى ve büyüklendi. Büyüklenme aşamasına bizi çağırır. Günahı yaptırdıktan sonra tövbe etmeden, pişmanlık duymadan günahı yapmaya devam ede ede ede, bir defa bir kere yapınca o kişiye şunu söylüyor şeytan diyor ki, ''Nasıl olsa bir kere yaptın, şimdi hemen tövbe edersen yani açmışsın nasıl olsa kapağı, bu alana bu girmişsin, ileride neydi ne değildi diye merak edeceğine bir gelmişken adam akıllı bir bu süreci bir yaşa, mesela bu, bu uyuşturucu ise bir kereci. Ya bir kerecik şimdi başladın ama şöyle bir yani biraz devam et, bir kendine fırsat tanı, biraz şans tanı. O esnadaki bütün amacı orada tutabilmektir. Çünkü alışkanlığına dönüştürmek ve artık vazgeçemez hale getirebilmek için hep bütün çabası biraz daha, biraz daha. Bir kere yapma, ilk seferindeki anlatımları bir kerecikten ne olacak? Bir kere cidden ne olur hiç mi herkes bir kere yaptı gibi. Bu başlangıç anahtarı gibi. Onu bir kere yaptırdığında tamam yaptım ben gidiyorum bir kere işte e, bu yanlışı yaptım vazgeçiyorum derse ya bir kere yaptın bunun da tövbesiyle üç beş kerenin tövbesi aynı şey gibi. Hazır bir kere yapmışken şunu bir yani demlendir. Bu hangi günahsa bunu ilerlemişken ilerlettikçe ilerlettikçe kişinin hayatına iyice yerleştirdikçe bu kez artık ümitsizliği ona aşılayacaktır. Yani sen çok ilerledin, çok yanlış yaptın. Buradan artık çıkamazsın. Bak çevren bile değişti. Artık bu insanlarla oturup kalkıyorsun, böyle biliniyorsun. Dönsen bile zaten toplum seni haklamaz ki. Senin geleceğin varsa yoksa bu mecrada olacak. Artık Allah da seni affetmez. Çok işledin, o ilk zamanlardı teb dileseydin, belki kurtarsaydın olurdu. Senin artık iyice buraya devam edip buradan yol alman lazım bu ümitsizlik. Cenabı Hak dedi ki: "La teyasu min rahillah. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Ne olursa olsun kesmeyin. Ya eba diye ladihina asrafu bu Cenabı Hak'ın bize şeytana karşı verdiği panzehir. En son anda bile ''Ey kullarım! Ya ibadiyel lezîne alâ ''Ey! Kendilerine yazık etmiş, kendilerine yazık ederken israf etmiş, yani öyle bir değil, ki değil, üç değil, günahı bile israf etmiş, Günahkarlıkta bile doz aşığımı böyle etmiş kullarım.'' Müfessirler diyorlar ki ayete dikkat, Cenab-ı Hak ''Ey günahkar kurlar'' demiyor. Ey yanlış yapmış kullar falan demiyor. Kullarım. Benim kullarım. Kendisine atfetmiş. Bu yakınlığı sezdiren ifade. Ey benim kullarım. La taqna tu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü rahmetten ümit kesildiği noktada şeytan artık bütün tezleriyle egemenlik kuruyor. Sen artık geri dönemezsin. Bundan sonra yapabileceğin şey Cenab-ı Hakk'a karşı diklenmek, büyüklenmek, Allah'ı reddetmek ve olabildiğince savrulmak. Bu nihai hali insanın Cenab-ı Hakk'a karşı başkaldırısı. Niye sen bana bunları emrettin ki? Niye böyle bir şey emrediyorsun? Hiçbir zaman adım adım günahta ilerlerken sonumuzun böyle olacağını hesap etmeyiz. Ama adım adım ilerledikçe eğer hızlıca tövbe ile dönmez isek, bu oraya doğru ilerler. Dolayısıyla geciktirdiğimiz her gün sonraki güne daha çok yük biriktiriyoruz. Cenab-ı Hakk'ı denklemden düşünce dünyamızda, düşüncemizden çıkardığımız ilk andan başlayan, sonrasında imanımızdan çıkarmaya kadar uzanan uzun bir yolculuk bu. Şeytan işi kolay değil, uzun bir yurtuluk ama bu noktadaki beklentisi çok güçlü. Peygamberlere bile Allah'ın rasullerine bile musallat oluyor. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e hitaben dedi ki وَمَا min مِنْ min مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪يينَ Senden önce gönderdiğimiz ne bir Peygamber, Nebi ne de bir Resul yok ki illa ıza temennâ Bunlar Allah'ın peygamberleri. Bir iş yapmaya kalkıştıklarında el-ka şeytanu fi umniyeti. Şeytan gelir onun düşüncesine bir şey bırakır. Bunu kendimizde deneyebiliriz. İyi bir iş yapmayı yani düşünün ve buna niyet alın. Sonra şöyle oturun, bekleyin. Bakın sırada ne düşünceler gelecek. Ve bunlar sizin aslında bir kısmı aklınıza gelse hemen yapacağınız ''Bak hele unutmuştum ya, Ahmet'i arayacaktım ha'' Yani şöyle alın mesela Kur'an okuyacaksınız, daha dördüncü satırda ''Sen Ahmet'i arayacaktın'' o bir mesele vardı ya ''Heh dur Kur'an kaçmıyor, hemen döneyim Ahmet'i arayayım'' Çünkü bizim düşünce ajandamızda sırada bekleyen alt katmanlarda vesaire bulunan şeyleri görebiliyor, bunlardan kullanabiliyor. Cenab-ı ona belli imkanları aleyhimizde. Vermiş. Yeter ki bizim ne düzeyde satılık olup olmadığımız ortaya çıksın. Ha bak şuraya gidecektim ya. Neyse Kur'an'ı yarın okurum ben şimdi şuraya gideyim. Bir iyi iş yapmaya namaz kılmak olsun, Kur'an okumak olsun, birine iyilik etmek olsun, birine infakta bulunmak olsun. Her ne olursa bunu niyetini alın ve böyle pusuya bu kez pusuya biz geçelim. Pusuya geçin bekleyin ve getireceklerini görün. Hele namaza giriştiğinizde falan, yani neredeyse artık yağdırıyor böyle sırayla, şunu, şunu, bütün namaz bitene kadar ajandayı baştan sona gözden geçirmiş gibi oluyorsunuz. Hatta bazen ben diyorum ki, ya yer yer böyle not mu etsek acaba yani? Onu böyle asistan gibi kullanıp unuttuğumuz, gözden kaçan hususları hatırlatmasını bu yolla mı sağlayalım? Bu kadar göze gelir ve belirgin. Cenab-ı Hak diyor ki bir peygamber böyle bir şeye niyet ettiğinde el kaç şeytan ofi Şeytan gelir, onun düşüncesine bir şey bırakır. Biz buna mahkum muyuz? Hayır, tercih hakkı bizim elimizde. Şeytanın bizim üzerimizde, insanların üzerinde bir egemenliği yok. Yani kendimizi onun mağduru ve mahkumu sayamayız. Demin ki. Anlatımızda şeytana uydum diye bunu mazeret sunan adamın yaptığı şey tamamıyla yanlış bir şey, böyle bir mazeret olamaz. Evet şeytan çağrıda bulunmuş olabilir bu doğru ama bu çağrıya icabet eden, bu çağrıya karşılık veren bir insandan ve insanın iradesinden söz ediyoruz. Şeytan içimize bizim iyi düşüncemizi bozmak için yeni bir düşünce getirdi, onu ifsad etmek istiyor. İyi kimseler ne yapıyorlar? Ben beğenmedim bu düşünceyi. Benim deminki başladığım düşüncemi alı koymak, bozmaya çalışıyor. Diye bundan kurtulmaya çalışırlar. Kötüler ise buna sahiplenirler. Ya ne güzel ya. Nereden aklıma geldi bak? Şimdi diyelim ki birine iyilik edecek, bir para harcayacak şey yapacak. Ya bunu falanca yerden anons ettirerek veya şöyle yazdırarak veya şuna da göstererek veya anlatarak. İnsanlar da bilsin yani ne kadar iyi olduğumuzu, diye şeytani gelen vesvese, kişi iyi kimse bunu beğenmez. Der ki ben bunu Allah için yapmak istedim. Bu gelen düşünce benim niyetimi dağıtıyor ve bu düşünceden kurtulmak ister. Allah Azze ve Celle, o böyle yapmak istediğinde, kurtulmak istediğinde diyor ki Cenab-ı Hak فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا Allah şeytanın bıraktığını nesh eder, kaldırır, hükümsüz kılar. ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ Ve Allah ayetlerini sağlamlaştırır. O kişinin yüreğinde, kalbinde ayetlerini sağlamlaştırır. Tercih bizim, biz tercihimizi kullanıyoruz. Eğer niyet ettiğimiz bir şeyde çeldiriciler olmadan, Olsaydı irademizin sınanması söz konusu olmazdı. Bizim Cenab-ı Hakk'ın, iyilerin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkınca ''Ya Rabbi senin için yapmak istedim, sonra şeytan geldi şu şu düşünceleri saldı, resimde göründüğü gibi ama onlara rağmen direndim, direndim ve sadece senin için olsun diye sonuçlandırdım. Bunu böyle bir hikayemiz olsun diye aslında bu düşmanımız İyi kullanabilirsek iyi bir araca dönüşebilir. Çünkü çendirici rolüyle bizi Cenab-ı Hak'tan çeldirmeye çalışıyor. Ama ona prim verirsek, ona boyun eğersek, iyi davranıştan uzaklaşmak ve kötü davranışa düşmek mümkün. Denklemden Cenab-ı Hakk'ı düşürdüğümüz her an şeytana uyabiliyoruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan bir örnekle devam edelim. Hazreti Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz hapse düştü. İyi bir şey değil hapse düşmek. Kötü bir ortam. Her hapse düşen kimse gibi o da oradan çıkış yolları arıyor. Rüyasını tevil etmek üzere kendisine, rüyalarını tevil etmek üzere kendisine başvuran iki kişi. Bunlar Hz. Yusuf'un hapishane arkadaşları. Bir tanesinin rüyasını dinledi, Cenab-ı Hakk Hz. Yusuf'a Rüyaları tabir etme ilmini öğretmişti. وَلِنْ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْاَحَادِيثِ Rüyaları tabir etme ilmi. Adamın hikayesini dinledi. Dedi ki, başımın üzerinde ekmek taşıdığımı gördüm. Ekmekten kuşlar yiyordu. Dedi ki, sen şu kadar vakte kalmadan asılacaksın. Ve başını bir vakit sonra o kadar askıda bırakacaklar ki seni kuşlar gagalamaya başlayacaklar. Rüyanın tebiri bu. Bir başkası dedi ki, ben şarap sağdığımı gördüm rüyamda, dedi ki, sen kurtulacaksın ve kralın şarapçısı olarak görevine devam edeceksin. Sonra döndü dedi ki, Cenab-ı Hak anlatıyor, Lil Kurtulacak olacağını düşündüğü kimseye dedi ki, اُذْكُرْن۪ي عِنْدَ Rabbik. Beni Efendinin yanında an. Deki hapiste böyle biriyle tanıştım. İyi birisi. Kadınlar iftira etmişler, hapse düşmüş. Beni Efendinin yanında an. Hazreti Yusuf aleyhisselam bununla neyi umdu? Kurtuluşu o kişinin kralın yanında kendisini anmasıyla kurtuluşu umdu. Bu düşünce denkleminin içerisinde. Cenab-ı Hakk'ın meşiyetini unuttu. فَاَنْزَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ Rabbi. <رَبِّيه> Rabbini hatırında tutmayı unuttu. Şimdi bizim düşünce dünyamızda hangi düşünceyi oluşturursak oluşturalım. Eğer bu düşünce dünyasındaki o denklemde her bir olay, her bir niyet, her bir düşünce bir denklem esasında, hedefi var, araçları var, başlangıcı var, eğer bu Cenab-ı Hak için değil ise ve Cenab-ı Hakk'ın ancak yardımıyla, O'nun istemesiyle olabileceğini çerçeve olarak kurgulamamış isek, biz seküler bir düşünce düş içerisindeyiz demektir ve bu bir yanlıştır ve bu düşünceden ötürü günah kazanırız. Velev ki bu düşünce yarına, yarın gelince sana su verecek, yarın gel sana suyu vereyim demek kadar bile olsa Cenab-ı Hak diyor ki, İlişiğinde de ki inşaallah, yarın gel inşallah sana bu suyu veririm. Bu Allah dilerse demektir, bu çerçeve üzerine kurulu olmalı düşüncelerimiz. Hiçbir sonuçlandıracağımız şeyi birinin aracılığıyla, ötekinin desteğiyle yahut en kötüsü kendi gücümüzle yaparım ben, yapacağımızı sanarak yürürsek hayat yolculuğunu hep yapamadıklarımızın altında ezile ezile yorulacağız. Halbuki Allah bize öyle bir akletme, öyle bir kalp nasip etti ki dönüp dönen, olup biten her şeyin bu yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle gerçekleştiğini görebilecek düzeyde ufkumuzu genişletebiliriz. Ve her şeyin, la havle ve la kuvvete illa billah. Hiç kimsede ne güç ne kudret var ancak Allah Azze ve Celle'nin eliyle. Ya falanca senin o işi yapar, ya yeter ki yapmak istesin, yapar diye sandığınızda eğer denklem bununla bitiyorsa Cenab-ı Hak da istemesi lazım, müsaade etmesi lazım, yoksa olmaz bu iş. Eğer oradan çıkıntı varsa eksiklik şeytanın da yapmak istediği budur. Hz. Yusuf Aleyhisselam buna düştü. فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ Rabbiyi Cenab-ı Hak bunun neticesinde ona فَلَبِثَ فِسِّجِنِ bir daha senin hapishanede birkaç sene vakit geçirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birkaç gün kalacaktı. Bu hatasıyla birkaç yıl kaldı. Allah Azze ve Celle ona öğretti ki böyle kralın dibine kadar gidecek ve seni ona anlatınca bu kadar iyi birisi söylediği gibi de çıktı deyince çıkarın onu getirin diyeceğini düşündüğün kimse nin önünü kestik. Hatırlamadı, unuttu ve dolayısıyla Hz. Yusuf Aleyhisselam yıllarca birkaç sene, yani ona kadar bir sene, yedi sene hapiste kaldı. Demek ki bizim tek kişilik yaşamıyoruz bu hayatı. Şeytan bizim hayatımızın içinde. Cenab-ı Hak onun için, اِنَّهُ يَرَاكُمْ O sizi görüyor ve قَب۪يلُهُ ve O'nun kabilesi, O'nun gibi olan cinler demek yani cinler dediğimiz varlık, içlerinde böyle kötü olanlar şeytana uyuyorlar ve onun adamı oluyorlar. Tıpkı insanlardan şeytana uyup onun adamı olan, şeytanlaşan insanlar gibi. O yüzden Kur'an'ın son suresinde, bakın bu konu o kadar önemli olmalı ki Cenab-ı Hak kitabını bununla bitirdi. قُلْ اَعُوُدُ بِرَبِّ <gül> النَّاسِ Kur'an'ın son suresidir. Ben insanların Rabbine sığınıyorum de ve bu minel cinneti Şeytanların her türünden, insanlarından da cinlerinden de Allah'a sığınarak Kur'an bitti. Nasıl başlamıştı derseniz Kur'an? وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an'ı okumaya başladığında şeytandan Allah'a sığınarak başla diyen Allah Azze ve Celle, her Kur'an'a okumaya başladığımızda nereden başlarsak başlayalım şeytandan Allah'a sığınarak başlamamızı Kur'an'ı bitirirken de böyle bitirdi. Eğer bu varlığı Cenab-ı Hakk'ın bize anlattığı bize nasıl, nasıl sokulduğunu nasıl yaklaştığını önden ardımızdan sağımızdan ve solumuzdan yani her türlü iyi yüzüyle kötü yüzüyle karşı duran tarafıyla arkadan engellemeye çalışan tarafıyla, her boyuttan yaklaşmaya çalışan bu varlığı eğer ciddiye almaz isek, tek kişilik yaşadığımız bu hayattan çıktığımızda ana biri bize gülerek bakabilir. ''Ben senin eşliğindeydim'' diyebilir. Cenab-ı Hak diyor ki وَمَنْ يَعْشُهَمْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Nüqiid <Nu kayyid> lahû <lehu> şeytanen. Rahmanın zikrinden, yani o denklemlerde, o düşünce dünyamızda Allah azze ve celle'nin varlığını bir tarafa koyup artık seküler düşünmeye, seküler niyet etmeye, hayatı Cenab-ı Allahsız yaşamaya kalktığımızda, nüqiid <Nu kayyid> lahû <lehu> şeytanen. Bir şeytanı ona eşleştiririz. Fahu <Nu kayyid lehu> lahû karin. O artık ona karindir. Karin eşlenik olan. Yanından ayrılmayan arkadaş, gençler böyle kanka falan diyorlar, kariğine benzetiyorum. O onunla eşleniktir artık ve bunlar birlikte olurlar. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَا اَلِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah Azze ve Celle şeytanları iman etmeyenlerin dostları kıldığını söylüyor. Ne kötü bir sahnedir bu öldükten sonra sana diyor ki, geçen gün hani geçen gün diyorum şöyle de bir olan yaşamıştın hatırlıyorsun değil mi? Ben de sana şöyle şöyle demiştim. Ne? Onlar sen mi bana demiştin? Sonra da şöyle demiştim. Sen de yapmıştın hatırlıyorsun değil mi? Bir bakıyorsunuz ki bunlar hepsi içimizden geçen düşünceler diye iz iz peşine takıldığınız şeyler meğer o söylemiş. Bu tek kişilik sandığımız boyutta aslında birinin kışkırtmasıyla, gaza getirmesiyle yaşadığımız iki kişilik bir oyun gibidir. Eğer aklederek Cenab-ı Hakk'a sevgi duyduğumuz sevgiyle onun verdiği bu habere itibar edip kendimizi analiz etmez isek, bu ikinci varlığı bize eşlik eden ve bizi saptırmaya çalışan peygamberlere bile musallat olmuş bu varlığın şerrinden kendimizi koruyamayız. Allah Azze ve Celle dedi ki, sen ey kulum ne vakit kendinde kötü bir şey düşünce hissedersen, bunu şeytandan bil. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ Baktın bir kötü düşünce sardı seni. O zaman ne yap? فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ O mel'un şeytandan kovulmuş, Cenab-ı Hak'ka karşı diklenmiş olan şeytandan Allah'a sığın. Bizim yegane güvencemiz Cenab-ı Hak'ka sığınmak, sığınarak geçmiyor ki diye kendinizi kandırmayın, sığınmaya devam edin, aklınıza geldikçe sığınmaya devam edin. Sonra bunun sonucunu gerçekten tesirli olduğunu gördüğünüzde, vay be hakikaten etkili olmuş, çıkmışım ben bu düşünceden. Halbuki zihnimi kemirip duruyordu. Nice depresyonlar var, nice psikolojik sıkıntılar var, nice bulanımlar var. Bunları hep yaşana gelen hadiselerin üzerimizdeki olumsuz tesirleri olarak düşünüyoruz. Halbuki unutup geçebiliriz. Niye böyle devam ediyor üzerimizde, baskısını kuruyor, gece uyutmuyor, moralimizi bozuyor. Biri bu yaşanan hadiselerin olumsuz tesirini üzerimizde büyütüyor, tesirini devamlı kılıyor, hatırlatıp duruyor. Nasıl kurtulabiliriz ondan? Ağuḍu billāhi min al-shayṭānir Allah'a iman edip, onun verdiği habere iman edip, bu güven ile, Ya Rabbi sana sığmaya devam edeceğim. Sen onun o sesini kısacaksın'' diye devam edin ve göreceksiniz bir an, bir an unuttuğunuzu fark edeceksiniz. Ya yani iki gündür ben bak unutmuşum öyle bir sıkıntı aklımda kalmadı çıkmışım o depresyondan, o sıkıntıdan. Her neyse bu bir şeyin kaybı olur, başka bir şeyin olumsuz gitmesi olur. Hayatta gelişen her olumsuzluğu Allah azze ve celle'ye karşı isyana dönüştürebilmek için bize mutsuzluk olarak yansıtmaya çalışan bir varlığın için bizim içimizde gezindiğini Cenab-ı Hak öyle diyor. İnnahu yarakum huwa ve qabiluhu min haythu la sizin onları görmediğiniz bir açıdan, onlar sizi görüyorlar. Allah Azze ve Celle'den bizi onu, O'na karşı korumasını, O'nun etkisini üzerimizde azaltmasını, bize hatta bu fısıldamalarını bile daha zekice düşüncelerle sabaha kalktığımızda ''Ya Rabbi beni gün boyunca O'ndan koru, ben böyle sabahtan akşamlık bir sığınmada bulunuyorum.'' Hoş yine aklımıza kötü düşeceğe gelirse ki geleceği anlaşılıyor. Her geldikçe diyor Cenab-ı Hak sığınmaya devam edin. Benim vaktim doldu. Şeytanı konuştuk, onun üzerimizdeki. Esasında Hz. Adem'i daha tefsilatlı konuşmayı ve e, süreci pek çok aklımdaki ayetlerle daha tefsilatlı ilerletmeyi düşünüyordum. Ama vakit nedense yine çabuk. Bitti. Ama belli bir çerçeve sunduğumu düşünüyorum. Yer yer ileriki konuşmalarımızda yine gündeme gelecektir. Çünkü hiçbir gündemin olmayan paydası değil, her konunun paydaşı. O yüzden yine konuşuruz onu. Ee, varsa sorularınız, sorularınızla devam edeyim. Yoksa da bitireyim. Buyurun efendim. konuya bir nebze değindiniz ama yani yüfsilü fîhâverli yes fîhâ yani kan dökmesi yani yüzünde bozuluculuk yapmalarını yapacakların daha doğrusu bilmelerinin nedeni nedir İrade gibi anladın irade sahibi bir varlık yarattığın Allah azze ve celle-i ama öyle bir soru sorulursa kim soruluyor buna nasıl bir cevap veririz yani melekler nereden biliyorlar ki Adem ve yer yani yüzünde bozulucu Yapacaklarının kan dökeceklerini birazdan, yani Adem Aleyhisselam'dan önce bir insan topluluğu var mıydı gibi sorular sorduğu, onlara ne diyebiliyorsunuz? Peki, şimdi Cenab-ı Hak onlara bu haberi verirken, اِنِّي جَاعِلُونَ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفَةِ Ben yeryüzünde خَل۪ife var ediyorum diyor. ''Khalife'' demek yani bu halef selefteki gibi kendisine irade, Bırakılmış, irade alanı içerisinde hareket edebilecek bir varlık. Şöyle bir haber gibi düşünün bugün için. Bilim adamları diyor ki biz bir robot yapıyoruz ve bu robotta irade var ediyoruz. Yani bu iradesiyle hareket edebilir. Canı sıkılsa bizi dövebilir mi? Dövebilir. Aman ya yapmayın böyle bir Yani bu irade korkunç bir şey. Hem de elinde güçte var, Robotta demir kaynaklı güç var tonlarca gücü olabilir. Büyük bir robot düşünün. Bunun kontrollü değil de irade sahibi, irade demek onu da bunu da yapabilir demek. Öyle olunca zaten bu meleklere bu cinayet işleyebilir, bu başkasının malına taarruz edebilir, bu şunu da yapabilir, bunu da yapabilir, bu kontrol altında bir varlık değil. Bunu hem gördüler tanımı üzerinden hem de daha önceden de biliyorlardı. Çünkü Allah Azze ve Celle cinleri insanlardan önce yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُلُونَ Sıralamada da cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Şu anda cinler de irade kullanıyorlar, fizik aleminde var edilecek insan da irade sahibi bir varlık. Nitekim melekler Hz. Adem'in yaratılışında da bir cin olan şeytanın, irade sergileyip secde etmediğini görebildiler. Diğer cinlerinde günahkarlarının Cenab-ı Hak'ka nasıl bir iradeyle yanlış yapabildiklerine zaten tanık idiler. Bu manada örnek de biliyorlar. Hiç örnek olmasa da yapısal olarak Hazreti Adem'in yaratıldığındaki tanımı zaten bunu düşündürebiliyor. Bunu nereden soruyorlar? Cenab-ı Hak ben bir halife yaratacağım yeryüzünde diyor. Bu nasıl bir varlık olduğuna dair, zaten fikir veriyor. Başka bir soru var mı? İşte orada bozulunculuk yapacak, hamde dövecek, umunu yaratacaksın. Oysa biz seni böyle tesbih ve takdis ediyoruz. <gülüyor> evet, yani orada sanki bir şeyi yaratırken ondan beklentisin, e, ibadet gibi. Oysa biz seni böyle bir ve takdis ediyoruz. Yani buna ne gerek duyuyorsun gibi. Bizim bir şey zaten yapıyoruz. Sonra e, Allah diyor ki, ''Ve Adem ten, ben sizin bilmediklerinizi bilirim.'' diyor. Son iki ayette, ''Ve Adem'e isimlerinin tümünü öğretti.'' diyor. Hı hı. Sonra bunları sınav yapıyor. melekler Adem'i sınav yapıyor. ''Bunların adlarını bana bildirin.'' diyor. Melekler de orada e, ne diyorlar. ''Biz seni öğrettiğinden başka hiçbir şey bilmeyiz.'' diyor. Ama meleklerden önümüzdeki biz her şeyi biliriz. Yani biz seni takdisle Öyle ibadet ediyoruz gibi bir şey zaten söylemişlerdi. Hı hı. Sonradan Adem'e diyor ki sen bunların isimlerini bildir. Adem de bunların isimlerini bildiriyor. Evet. Yani aslında burada şimdi ilk başta konu e, meleklerin ibadet gibi e, biz övüyoruz, görüyoruz takdisi görüyorlar. Hı hı. Sonra bilmeye geçti konu. Allah'ın burada sizin bulmediğiniz dediği şey bilgi yani birbirine <gülüyor> Ayrı ayrı ayetlerde ama ardışık anlatılan sahnede, melekler Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'i yaratmasına karşı böyle bir ifade kullanıyorlar. Yani o şöyle şöyle yapabilir. Yufsidufil ardi ve esfekodima fesat çıkarır. Kan döker. Ve nehpnu halbuki biz Nüsbihu bihamdika, seni hamd ile tesbih ediyor ve mukaddisuleke, seni yüceltiyoruz. Meleklerin ifadesindeki onlar da bir varlık sonuçta. Cenab-ı Hakk'ın bu yeni yaratacağı varlığa e, karşılık fesat ve kötülükten dolayı bir soruları var, istifamları var. Yani niçin yaratıyorsun diye. Dolayısıyla soruları bu. Yani fesat çıkarıyor, çıkaracak öyle gözüküyor. Ondan sonra kan dökecek. Halbuki bizim gibi iyi davranan varlıklar var. Eğer yaratacaksan bizim gibi iyi davranan, seni hamd ile tesbih eden, eğer şöyle düşünebiliriz Cenab-ı Hak yeni yeni melekler yaratacağım dese o zaman böyle bir soru sormayacaklar. Çünkü öyle bir karşılık yok orada ama fesat çıkaracağını, kan dökebileceğini görünce o zaman niçin diye soruyorlar, ne amaca hizmet ediyor. Şu halde Kendilerini karşı göstermeleri, yani biz varken onları yaratmana gerek yok, oradaki niçinlik sorusunu öldürmüyor. Fesat döken, kan döken niçin yaratıyorsun onu bilmiyorlar. Kendilerini ilaveten böyle takdim ediyor olabilirler. Dolayısıyla e, yokladıkları şey Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bu görünen e, yanlış yapma potansiyeline rağmen neden var edildiğine dair bir istifam bu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ben bilmediklerinizi biliyorum cevabı, onların bildikleri üzere sorduğu soruya yönelik. Bildikleri ne? اَتَجَعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ فيها. Fesat dökecek ve fesat çıkaracak ve kan dökecek biri. Bunu bildikleri üzere söylediler. Cenab-ı Hakk'ın ben bilmediklerinizi biliyorum demesi, o zaman Adem hakkında onların bilmedikleri bir şeyleri Cenab-ı Hakk'ın bildiği, Dolayısıyla hala yaratılmasının bilen Allah katında anlamlı olduğu biçiminde sonlanıyor. Çünkü Cenab-ı Hak ayeti, inni alamu mela terlemun. Ben bilmediklerinizi biliyorum. Bu cemaabı verirken Cenab-ı Hak Adem kan dökmeyecek veya Adem ve soyu fesat çıkarmayacak. Bunu yanlışlamadı. Bu onların bildiklerine dayalı olarak söylediklerini kabul etmekle birlikte bilmedikleri boyutu yani Adem'in diğer yüzü veya Adem ve neslinin diğer tarafı olabilecek o iyileşebilen yani demin öngördüğümüz Cenab-ı Hakk'a sevgi duyduğu için fesat çıkarmaktan iyilik yapmaya yönebilecek. Allah'a sevgi duyduğu için arzularına rağmen kötülükten kendisini dizginleyebilecek tarafı. Bu onların bilmedikleri tarafı. Hazreti Adem'in bu öğrenen, Öğrendikçe kendisini kontrol eden, bilgiye dayalı, akleden potansiyelini o bahsettiğiniz diğer sahnede Cenab-ı Hak meleklerin karşısına çıkardı. Bu kez ama Hazreti Adem Aleyhisselam artık yaratılmıştır. Önceki sahnede Hazreti Adem hakkında konuşulan biriydi, yaratılma öncesi. Bu kez yaratılmış Cenab-ı Hak ve alleme âdemel esma'a kullaha Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra meleklere arz etti. Şimdi Adem'i tanıdıkları kadarıyla bir, ön yar bir yargıda bulunmuşlardı. Cenab-ı Hak Adem sahnesinde onların Adem'i tanımadıklarına dair Adem'in bambaşka bir yanını gösterdi. Adem'e Cenab-ı Hak öğrenmeyi nasip etti. Melekler sorulan sorulara cevap veremediler bilmedikleri şeylerdi. Allah Azze ve Celle Adem'e sordu bu kez. Adem Aleyhisselam cevap verdi. Adem'in bilge olan yanını, bilgilenebilen yanını ki bu da Cenab-ı Hakk'ın ona yarattığı bir şey, görünce Adem'den başka şeyler de çıkar. Adem bizim bildiğimiz kadarıyla arzulardan ibaret, irade sahibi direkt yanlış yapar. Bu, bu arzuyla ve bu iradeyle giderek kötüsünü yapar, şunu yapar. Bunu yapardan öte Adem bilgi toplayan, bilgiyi muhakeme eden, geliştiren, yoğuran, sonuca giden Cenab-ı Hakk'a karşı iyi bir yanı daha var. Bunu keşfettiler, bu ilim yani demek ki kurtuluşun, müfessirler diyorlar ki kurtuluşun yolu ilimden geçer. Biz sevgiyi de Cenab-ı Hakk'a saygıyı da başta Allah Azze ve Celle'yi tanıyarak, ilim yaparak, Allah'ın ayetlerine yoğunlaşarak, bunun için önümüz açık. Bu potansiyeli Hz. Adem'den beri her doğan çocuk bu fıtratla geldi. Yani Allah sizi annelerinizin kanından çıkardı. لَا ne شَيْئًا Hiçbir şey bilmez halde. İmanı da bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. وَجَعَلِ لَكُمُ sema Ama araçları verdi, işitmeyi, وَالْأَبْصَارَ görmeyi, وَالْأَفْئِدَ ve gönüllerimizi verdi. Biz eğer Bunları kullanmazsak yani bu Hazreti Adem'den olan yanımız, ilim yapan yanımız kullanmazsak direkt ziyandayız. Cenab-ı Hak zaten bunu söylüyor. Velasr innel insane lefi husr. İnsan ziyandadır. Melekler bu yönüyle dediler, bu yani ziyankar varlık. Bu ziyanda olacak olan varlık. Bu görünen hali bu. Cenab-ı Hak dedi ki Adem'i doğru okumuyorsunuz. Adem'in başka tarafı da var. O Adem'in diğer tarafını o sahnede onlara gösterince kabul ettiler ki biz Adem hakkında her şeyi bilmiyormuşuz. Dediler ki la ilme lena illa ma allamtena. Senin bize öğrettiğinden gayrısını biz bilmiyoruz. Şimdi öğrendik. Hazreti Adem'in başka bir tarafı var. Böylece meleklerin de üstüne çıkan yanımızı gördük. Yani ilim yaparsak Öğrenirsek Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuyup, Allah'ın büyük gücünü, Allah'ın büyük kudretini, Cenab-ı Hakk'ın o aşkın varlığını tanımaya ve saygı duymaya yönelirsek olağanüstü ilerleriz, meleklerin de üstüne çıkabiliriz. Ama salt ego ile hareket eder, irademizi arzularımızın peşine takarsak, bu arzularını ilah edinen insan modelidir. Bunu Kanda döker, fesatta çıkarır, her türlü yanlışı da yapar. Nerede soru soran Ha tamam. Hayırlı akşamlar olsun. Gitmek isteyenler rahatlıkla gidebilirler. Evet. Şeytanın emredip emredileni yapmaması ona ademe seydi aslında Allah'ın isyanı şöyle bir şey Allah kendisine aslında secde ettirmek isteyebilirim ben bunu yapabiliyorum yanlış bilmiyorsan yani ben bir mahlukat yarattım ben sana belirliyorum ben bunu çok güzel bir şekilde yarattım ona secde et ama ona secde eder aslında ona secde ediyorsun arka plan da bu var bunu gören edildiği için şeytan belki de yanlış bir şeye kapıldır hevama kebesine kapıldır gibi bir ilgin mi var? yani yanlış bilmiyorsan Ayrıca e, şeytana da bu kere Allah'ın istihadı olmadığı sürece isyan etme gibi bir şey olmayacağını düşünüyorum. Onun için bana hiçbir şey yapamaz. E, i̇syan diyor. bu da onun için bir görev değil mi? Yani valla işte Adem ve Havvai'nin ki o ağaca yaklaşmayın, yaklaşmayın işte bunu yaparsanız şu şunlar olacak gerekler. E, Allah'ın her türlü gücü yetiyor. Yani o ağacın önüne binlerce askerini koyabilir, istediği İstediğim gibi şey yapabilir ki yaklaştırmaz mıdır? ama bunların sebep olması lazım yerine isyan etmesi lazım artı ve eksi kutupların olması lazım ki e, o ağaçının ne tarafı kedinin daha tarafı nasıl basacak onu bir görmesi lazım kantarı tartabilmesi için ben böyle algılıyorum yanlış bilmiyorsam çünkü o ağaç koruyabilir de her şekilde verir. ama şeytan da bir vesile ve sonuçta sizi bir şekilde dünyaya atacağım sonucu çıkıyor yani Allah her şeyi bildiğin için yani bir o şeytan için. Şimdi şeytan e, kendi iradesi dışında tamamen bu iş için yaratılmış bir varlık e, olsa ki öyle gibi sezdim, e, Allah Azze ve Celle onu suçlu ilan etmez. Çünkü e, ''niçin secde etmedin?'' sorusuna, yani böyle bir şey sormasına zaten gerek yoktu şeytana. Hatta secde et emrini eğer robotik olsaydı, yani zaten sen beni böyle programladın, secde etmemem gerekiyor, Adem'le hasım düşmem gerekiyor ve dolayısıyla ileride onu hep caydırmam gerekiyor. Benim rolüm bu. İrade dışı bir varlık olarak Cenab-ı Hak onu bu şekilde yaratabilirdi ama o zaman onu bize böyle anlatırdı. Fakat Allah Azze ve Celle irade sahibi bir varlık olarak şeytana niçin secde etmediğini sordu, secde etmediğinde. O secde etme işine karşı kendi gerekçelerinin sonunda, işte ben niye secde edeyim ve bu gerekçeler Cenab-ı Hakk'a karşı çıkılacak gerekçeler değil, kıskançlık temelli gerekçeler. Dolayısıyla Allah onu suçlu ilan etti ve tövbeye yanaşmadığı için, diklenmeye devam ettiği için lanetledi ve kovdu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği ki bu bizim bulunduğumuz bir ortam değil, onun verdiği bilgiyle olayı anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği kadarıyla bu ayrı, müstakil, kendi iradesi üzere sınanan bir varlık olarak böyle etkileşime girdi Hazreti Adem'in yaratılışında. Şimdi şunu da düşünün, bizim hayatımızda da hep her birimiz müstakil olarak sınandığımız halde, bir başkasının sınavının içerisine de girip çıkıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ''Ve cehanna'' da Kom Libya'den fitne. Biri birinize de sizi fitne kıldık. Yani hanım bey, bunlar ayrı ayrı kendi sınavlarını birer birey olarak yaşadıkları halde yer yer birbirlerinin sınavlarına giriyorlar. Yani malzeme oluyorlar birbirlerinin sınavlarına ama bu malzeme olurken aslında o kendi sınavını yaşıyor. Sonucu bir başkası açısından başka bir sınava evriliyor olabilir. Bu karmaşık karmaşık iç içe sistemi Cenab-ı Hak yönetiyor. Biri birimizin mesela size bir komşu geliyor, işte çok zengin, kıskanma dürtünüz başlıyor. Siz onun zenginliği üzerinden kıskanıl, e, sınanıyorsunuz, halbuki o kendi hayatında malını işte başka yanlış yollarla kazanan bilmem ne yapan başka mecrada yürüyor. Fakat bir yönüyle size etki ediyor. Bu süreç şeytanla cinlerle de aramızda olan bir süreç ama Allah Azze ve Celle onları böyle bir görevle yarattığını değil, onlar da müstakil olarak sınanan ve Cenab-ı Hakk'a kulluk yükümlülükleri olan varlıklar olarak böyle bir kesişim aralığında karşılıklı etkileşim yaşıyoruz. Onlardan şeytanlaşan tipler insanlara musallat oluyorlar, insanlardan şeytanlaşan tipler şeytanlara adanıyorlar. Allah Azze ve Celle herkesin kendisine karşı saygılı da saygısız olduğu süreci Bütünüyle not ediyor. Kuşkusuz ağacı Cenab-ı Hak Adem'den sakındığı için yahut korumak için ağacı Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e yanaşma demedi. Demin tam da sizin söylediğiniz gibi ağaç orada sadece Hazreti Adem'in kendisine arzu duyduğu, varmak istediği, merak ettiği, şeytan da bu merakı köpürten, buradan ona sonsuzluk vadeden bir süreçte kıskançlığını yaşadı şeytan. Adem onun yaşadığı kıskançlık üzerinden, telkine, vesveseye maruz kaldı ve buna yaklaşmak ve gidip onun meyvesinden yemek suçuna yöneldi. Yoksa e, Cenab-ı Hak ağacı koruyamadı gibi bir durum yok. Tamamen irade. Dünyada da öyle. Diyebilirsiniz ki Cenab-ı Hak bütün yanlışları hayattan kaldırıp hepimizi mümin kılabilirdi. O zaman ne değişirdi? Şu değişirdi, irade kalmazdı. Bu sefer varlığın bizim Cenab-ı Hakk'a severek ve isteyerek, saygı duymak dediğimiz o en anlamlı fırsat ki hayatın en hayat bize Cenabı Hakk'ın hayatta bize açtığı en büyük fırsat bu. Yani bütünüyle kendimizi serbest hissettiğimiz bir formatta sadece ona sevgi ve saygı duyduğumuz için hareket edebilmek. O zaman eğer zorlasa, ağacın önünü kapatsa Günahın önünü kapatsa, sizde günaha karşı bırakın onları kapatmayı. Günaha karşı sizde istekliliğinizi ortadan kaldırsa, değil mi? Yemek iştahınız çekilince en güzel yemek olsa da yemiyoruz. Bunların hepsi bizim irademizi yaşayabilme fırsatı olarak önümüze açılıyor. Dediğiniz o enkisi kutup, pozitif kutup. Ama arada biz de iradeyle yol alıyoruz. İstersek negatife, istersek pozitife irademizi çevirebiliyoruz. Bu en değerli olan varlığımız ve sermayemiz. Ölünce bu irademiz kaybolacak. Cenab-ı Hak at جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا ve şahid. <وَشَهِيدٌ> Her kişi gelir yanında bir onu sürükleyen vardır, bir de onun şahidi vardır. Yani artık kendi başımıza hareket kabiliyetimiz bile yok. Oradan oraya götürülen, oradan oraya götürülen varlıklara dönüşmüşüz. Biri onu götürüyor, öteki tanıtıyor falancadır, bu filancadır diye. Düşünün şu anda sahip olduğumuz hareket, konuşma, ifade, olumlu yahut olumsuz bir şeyler yapabilme bu, bu hayat içerisinde bize bahşedilmiş bir e, imkan ve bunu Cenab-ı Hakk'a saygı duyarak da yaşayabiliriz. Cenab-ı Hakk'a sırtımızı dönerek de yaşayabiliriz. Hz. Adem'in cennet örneğinde yaşadığı bir prototipti yani ilk örnek ve Hz. Adem bize örnek olacak şekilde ilk de denemesinde yanıldı. Bu da gayet normal çünkü biz de hep ilk denemelerimizde yanıldık. İçinizden biliyorum diyeceksiniz kaçıncı denemedeyiz hala yanılıyoruz ama bir düşünce bizi geri çekiyorsa kontrol etmek için kendimizi o bizim Cenab-ı Hak'ka karşı akleden kalbimizi devreye koyduğumuz yanımız onu kullanmak durumundayız yoksa şeytanın da beklentisi insanın ziyanda kalması Çoğunun meleklerin de ilk bizim hakkımızdaki algısı bu şekildeydi. kesişiyor. Bize bu oluyor oluyorlar bazen. bazen. Olduğu zaman psikiyatri e, hastalığıyla meclun yani cinlermiş insanların hastalar arasında bir, bir kardeşlik oluyor. Size soruyor hocam diyor, ben böyle bir, bir tanıdığınız hocam var. Böyle bir hoca tanıdınız mı? Cin cinci hoca, cinlerde cinler hoca. Şey Ama katar bakıyorsun gidemler, şifa da Yani bu cinlerdeki şifa olan insanlar veya böyle bir şey hiç var mı İstismar alanını veya bizimde Var, kadere iman programı düşüyor, bize verir, bizden yani, şey biz, Bunlar da bir birisi, bu Ne Şimdi bu musallat oluyor ve irademiz dışındaki gibi ibareler, bunlar e, çok e, doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki bir defa leyse lehû sultanun alellezîne hâmenû'' وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ İman etmiş ve Rabbine güvenen kimseler üzerinde onun ve adamlarının hiçbir egemenliği yoktur. Yani musallat olamaz, sultan, musallat olmak aynı kelimelerdir. Yani üzerinde hiçbir egemenlik hakkı yok. Biz normalde korunaklı Cenab-ı Hak bizi onlara karşı korunaklı yarattı ve koruma şeylerimiz var. Bunu sürdürebilmemiz için Allah Azze ve Celle'ye imanımızı ve O'na güvenimizi sürdürmemiz gerekiyor. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ onu ''Onun egemenliği'' bu diye bir sonraki ayet, ''Onu dost edinenlerin üzerinedir.'' Şimdi adam şeytana diyor ki ben sana kendimi açıyorum yani kendisini şeytana bırakıyor. Allah Azze ve Celle'ye güvenini kaybediyor, vazgeçiyor o güvenden kaybetmek istem dışı olabilir vazgeçtim. Vazgeçiyor o güvenden ve kendisini şeytanın her emrine bırakıyor. Şunu şöyle yap, yanlış yapıyor, yanlış olduğunu bile bile yapıyor, ötekini yapıyor ve artık şeytanlara adanıyor bu haliyle. Bu şeytanlar o kişi üzerinde gitgide artan bir nüfuza sahip oluyorlar ve şeytanlar insanın dostu olmadıkları için düşürüp duruyorlar ondan sonra onu. Canını yakıyorlar, düşürüyorlar ve belki de içine nüfuz ediyorlar. Allahu Alem bilmiyoruz ama bu yolculuğunda kendisini şeytana bırakan kişinin kendisidir. اِنَّمَا سُلْتَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِه۪ي Şeytana Allah'a şirk koşuyor bu haliyle. Yani Allah'ın dediğini bırakıyor, şeytanların dediğini yapıyor. Yap yap yap yap bu burada ee, moral, Morali de bozulur, depresyona da girer, düşer, kalkar, kaybeder yani kötülükleri yaşaya yaşaya insanın iyi sonuçlar elde etmesi beklenmez. Bunun sonucunda da e, akıbeti perişan olur tabi ki. O diğer bahsettiğiniz eski kültürlerden de gelen işte içine şeytan kaçmış diye bir şeyler okumak suretiyle, ne bileyim yapmak suretiyle belli araçlar kullanarak o kişiyi şeytan içindeki şeytanı çıkarma, buna dair biz bir bilgiye sahip değiliz. Yani Allah Azze ve Celle bize böyle bir ayette bunu öğretmiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tam da bu şekilde olan bir talimi yok. O şekilde bilmediğimiz bir olayla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Ama şunu tahmin edebiliriz, yani kişinin Cenab-ı Hakk'a sığınması nasıl onu şeytanlardan uzaklaştırıyor ise, o zaman ayetleri okursa özellikle kendisinin okuması, Cenab-ı Hakk'a sığınırsa, gidişatından vazgeçerse, bu içine girdiği bunalımdan, <gülüyor> sıkıntıdan, şeytanlarla girdiği bu kabustan çıkmak için kurtuluşa adım atarsa Allah Azze ve Celle onu temizleyecektir. وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِۜ buyuruyor Cenab-ı Uhud sahnesinde yani düşüncelerini karıştırıp dünyaya yönelmiş olan bu kimselere Cenab-ı üzerinizden şeytanın pisliğini gidersin diye. O yuzhibankum rijzesh-şeytani. Sonra va yerbita vel yerbita ala kulubikum. Sonra kalplerinizi rapt etsin, bağlasın, sağlamlaştırsın diye. Bunlar hepsi yaşanan süreçler ve inanın buradaki hepimiz buralara girip girip çıktık. Çünkü innemezet zellehumu eş-şeytanu ve بعد ما şeytana karşı mevzii biz yanlış yaptıkça kaybederiz normalde korunaklıyız şeytana her uydukça aleyhimizde ona nüfus hakkı tanımış gibi oluruz o yüzden Allah azze ve celle ayaklarını kaydırdıklarını inne mes olmuş şeytan şeytan ondan ayaklarını kaydırdı Bir ba'di ma bu. bazı kazandıklarından ötürü. Yani burada bir yanlış yapıyorsun, sanıyorsun ki orada o kaldı. Hayır, o yaptığın yanlış bir sonraki açılan sahnede şeytana senin aleyhinde koz veriyor ve senin üzerinde daha etkili olmaya başlıyor. Orada da şeytana uyar, başka yanlış yaparsan bir sonrakinde şeytan daha etkili olmaya başlıyor üzerimizde. Dolayısıyla ama vazgeçer, düzeltir, korunmaya çalışırsak, Allah'a sığınırsak bu kez şeytan zayıflamaya başlıyor. Biz bu salınımları çok yaşadık. İçinizdeki huzur, güven hissi, güvensizlik, tedirginlikler hep bu salınımlara tekabül ediyordu. O dediğiniz ileri boyutta bu süreci yaşayan kimselerin, şeytana taparcasını artık giden kimselerin başkalarının okuması üzerinden e, iyileşebileceklerine dair Düşüncelerimiz çok yani şey değil ama kişi kendisi çıkmak istiyor, bana oku diyor ondan sonra e, tövbe etmek istiyorum, yanlışa girdim. O niyet var ise o insanların düzelmesi umulur. Eğer kendilerine okunan şey ayetler den ibaret ise hani bundan ayrı yanlış yanlış şeyler de duyuyoruz çünkü bilmiyoruz işte o tür şeyler bilmiyoruz yani. O sebeple onları aklayacak ve böyle bir sürecin geçerli, meşru olduğunu ifade edecek elimizde bir nas yani kaynak olmadığı sürece bir şey diyemeyiz. Çünkü bu kez şeytanların eline düşmüş, kendisini şeytanlara bırakmış bir kimsenin bir başka şeytanların eline düşüp onların da ifadine maruz kalmaları da söz konusu olabilir. Adam kendisine tapmasını isteyebilir, kendisini onu ilah gibi takdim etmesini isteyebilir onu taciz edebilir, ona yanlış şeyler yapabilir, inancına ona başka şeyler şey edebilir. Bu artık bir şeytanın pimponto gibi başka bir şeytana yuvarladığı bir kimseye de... Ya, var mı aslında? Ya, insan böyle bir ilişki... Böyle bir ilişki bilmiyorum, hayır. Bizim şeytanların insanlar aleyhinde etkili olmasını Cenab-ı Hakkat duydukları tevekkülden vazgeçmeleri ve imanlarını zayıflattıkça, kötü amellere bulaştıkça şeytanın e, yükselen gücünden ve egemenliğinden söz edebiliriz. Bu aradaki ilişki Cenab-ı Hakk ile ilişkisi zayıfladıkça, çünkü Kur'an'da Cenab-ı Hak iki tür dostluktan bahsediyor. Allah'ın dostları, bunlar müminler, iman eder ve Cenab-ı Hakk'a saygı duyarlar, bunlar Evliyaullah. Yani her mümin böyle. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ iman eden Vakân uyatte olun ve cennet vakası ayık diyenler. Diğerleri, âliyâ o şeytan. Onlar da şeytanın dostları. İnna jannat şeyatîna, âliyâ alillâdin la yu'minun. Cennet kopunca, cennet vak şeytanları gönderiyor. Âlm tara âna arsennâ şeyatîna. Görmedim biz şeytanları gönderdi. Halel al-kafirîne Boşluk yok. Yani ya Cenab-ı Hakk'a sığınıp, Cenab-ı Hakk'ın korumasına ve dostluğuna e, sığınıyoruz ya Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıkça Allah'ın ayetlerinden uzaklaşarak oluyor bu. Cenab-ı Hakk'ı düşünmekten, onun ayetlerini okumaktan, düşünce mekaniğimizde Cenab-ı Hakk'ı temel niyet olarak oturtmaktan uzaklaştıkça, günümüz dünyasında seküler yaklaşım deniyor buna. Buraya kaydığımız zaman bu kez şeytanla Hemen şeytan onun peşine düşerdi, öylece bak? Watlo alehim, ne be aladi ayatina, ayetlerimizi kendisine verdiğimiz kişiyi onlara anlat. Fenselakaminha ayetlerimizden sıyrıldı. Ne oldu sonra? Fa etba hu şeytano, şeytan onun peşine düştü. Fa kana min Ve o da azgınlardan oldu. Dürkileqad azallani anizdikri, بعد اذ جاءني. Zikir bana gelmişken Allah'ın hatırlatması, kitabı, dini o beni saptırdı. Şeytanın yaptığı iş fonksiyonu belli, dolayısıyla deşifre edilmesi kolay. Eğer fonksiyonunu bilirsek, eşşeytanu yeidukumul fakra ve emurukum bil Şeytan sizi fakirlikle korkutup size fuhşiyatı emreder, yanlış şeyleri emreder. Dolayısıyla Turun sol kağıdı şeytan aleyhinde elimizde var. Yeter ki biz bunu gözden kaçıracak, nasıl gözden kaçırabiliriz? Arzularımızla eleştirdiğinde gözden kaçırıyoruz. Duygularımız eşliğinde bunu bize enjekte ettiğinde gözden kaçırıyoruz. Çünkü o esnada duygularımızı izlemek ve onun peşine düşmeyi de amaçlıyoruz. Öfke ise, kızgınlıksa, ne bileyim gazap, şehvet, kıskançlık bir sürü bizi yanlışa, meylettiren duygularımız var. Hayatımızın tamamını da bu duygularımıza karşı kendimizi kontrol edebilmeyi öğrenmek olarak Cenab-ı Hak önümüze açmış. Bunu başardığımız zaman iyi bir insan oluyoruz, mü'min, kontrollü bir insan oluyoruz. O zaman asr اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ İnsan normalde ziyanda nasıl çıkacak buradan? اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُواۜ Ancak iman edenler, وَعَمِلُ ve salih <وَسَالِح> Doğru, güzel davranışları yapanlar, bu da yetmez ve <وَتَوَاصَو> sav ve birbirleriyle öğütleşenler, birbirlerine iyi yani. Biz sosyal bir varlığız, birbirimize iyi öğütte bulunacağız, birbirimize güzel şeyleri paylaşacağız, doğru şeyleri yapacağız ve iman üzere bunu götürebilirsek şeytana olan ve kaybedişi olan e, yanımızı köreltmiş, azaltmış e, olabileceğiz. Şu, he, son olarak şöyle bağlayayım, yani bu süreçteki başarı Cenab-ı Hakk'ın garantisi altında. Çok zor, karmaşık, yorucu vesaire, gözden kaçırılabilir, mağduriyet böyle bir şey mümkün değil. Yeter ki kişi iyi biri olmak idealinden kendisi açısından vazgeçmesin. Vazgeçmediği sürece kaybedenlerden olmayacaktır. Ama kaybedenlerin hepsi iyi bir insan, iyi bir kişi Cenab-ı Hakk'a sevgi duyan, saygı duymak isteyen biri, idealinden bütünüyle vazgeçip ve ısrarla, inat, inatla bu vazgeçişini küfür istikametinde yaşayanlar ancak kaybedebilirler. Dolayısıyla zor olan aksi istikamettir, ee, müspet istikamet değil diye düşünüyorum. Peki اَقُولُ قَوْلِ هَذَا Estağfirullah. Sorun mu vardı? E buyurun hadi Hanım. Sanki birileri bekliyormuş gibi bir his beni e, rahatsız ediyor. Giden gidebilir. Buyurun. Evet. Hocam, e, benim, benim, e, yani, yani bir daha, yani bir, ayette, yani bir tane inşallah. İnşallah. Bir, karne, bir şey Malajisantum baqqa li dinna al la la ma illa kana ne diyor? İnneme amruh yidâ avârişîrân annyakunelav kumferîrân. Dört yungu ne diyor? E, Dünlere iki tane hizb var. iki tane kumplu var. Hangi kumplar? Ulaika ve ulaika hizbunşeyrân. Evet. Nasıl bir soru sormak istiyorum? Sorun Madem bu ayette, Allah söylemüyor bu ayette, bu hayatta, İl-i kumve ne diyor? Ee, Allah ne ederse o. Allah dilemediği şey asla olmaz diyor. Hı hı. Ondan sonra Allah e, şeylere emir veriyor. Yani seyrek deyip emir veriyor. İstiyonu bir an. Adem'e seyrek deyip. Seyrek deyip. Ne de? <gülüyor> Madem Allah dilediği her şey oluyorsa nedir Allah ee, şeytan emir veriyor, şeytan emri veriyor? Peki. Ee, Değil mi? Peki, teşekkür ederim. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin e, istediği فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ Her yapmak istediğinin yapan kudret, buna mani bir şey yok. E, Cenab-ı Hak diyor ki, sizin Dilemeniz, yani bizim meşiyetimiz, bize verdiği Cenab-ı Hakk'ın, o da benim dilemem nedir? Yani ma تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah. Yani zaten demin anlattığım o irade sahibi robot yapamazlar var ya, bu anlayamadığımız bir şey. Cenab-ı Hakk'ın bize ben senin dilemeni diledim demesi, yani Allah Azze ve Celle diyoruz ki, ve bizi yarattı, bizi bir hayatın içerisine koydu. Diyor ki şimdi, diyelim ki bir olayla karşı karşıya geldiniz. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Cenab-ı Hak bizim için ne diliyor? Allah Azze ve Celle diyor ki A şıkkını emrediyorum. Emir bu yani onu yapmanı emrediyorum. Peki bize ne diliyor? Senin dilemeni diliyorum. Yani meşiyet bize bahşediyor. İstersek A şıkkını. İstersek B şıkkını, istersek C şıkkını, istersek D şıkkını yapacağız. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize açtığı bir dileme alanı, yanlış yapabilme imkanımız. Allah Azze ve Celle diyor ki, eğer o dilemeyi ben size vermesem, ben dilesem وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Yani جَمِيعًا Yeryüzündeki insanların hepsi iman eder. Eğer bizim irademize dokunsa, meşriyetiyle Cenab-ı Hak bize irade alanı bırakmasa o zaman bütün insanlar iman eder herkes tek tip olurdu. Bunu Cenab-ı Hak kendisi söylüyor. Ve lovşa rabbuka le amene men fi'l ard kulluhum cemia. Bu ayeti ne zaman söylüyor derseniz Hazreti Peygambere şöyle derken E fe ente tukrihun hatta mu'minin. İman edinceye değin insanlara sen mi baskı uygulayacaksın? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Rabbin dileseydi, her dilediği oluyor ya, Rabbin dileseydi insanların hepsi zaten iman ederdi. Demek ki Cenab-ı Hak insanların hepsini iman ettirmeyi dilemedi. Diyeceksiniz neyi diledi? Bizim için bir kısmımızın iman etmesini, bir kısmımızın iman etmemesini mi diledi? İman etmemizi diledikleri harika yaşadılar, etmemesini diledikleri yazık onlara, hayır. Cenab-ı Hak kulları için dilemeyi diledi. Yani bize de meşiyet diledi Cenab-ı Hak. O yüzden o demin okuduğum ayet, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا en يَشَاءَ Allah. Bizim meşiyetimiz Allah'ın meşiyeti olmazsa olamazdı. Allah bize meşiyet diledi. Yani bize irade verdi. Biz şimdi istersek A yaparız, istersek B istersek C ama Cenab-ı Hak bize doğrusunu öğretti, o ayrı konu imtihan dedi ki A şıkkı bunun doğru ve sana baskı kurmadan yani sana meşiyetimi kullanıp iradeni ortadan kaldırmadan sana emir ediyorum bunu yap. Ama sana diliyorum ki ister yaparsın, ister yapmazsın. Fe men şaa felyu'min Bize meşiyet açtı Cenab'a Yoksa Cenab'a bak istedi de olmadı diye bir şey yok. Allah'ın istediği şey bize meşiyet açmasıdır, bunu murad etti Cenab-ı Hak. Bize irade bahşetmesidir, bunu murad etti Cenab-ı Hak. Sonra da dedi ki, beni sevdiği için elçiye tabi olacaklar. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Allah'a فَاتَّبِعُونِي Sevdiği için Allah'a elçiye tabi olacaklar. Yuhbib اللّٰهُ Allah da onları sevecek. Ama hayır başka türlü yapacaklar. Cenab-ı Hak onlara dileyemeyi, Dilediği için bıraktı onları. Yani o halde yanlış yapabiliyorlar. Adam kalkıyor cenab bakka sövüyor. Adam kalkıyor cenab Hakka, her türlü hakareti yapıyor, emirlerini saymıyor, yapmıyor. Nasıl yapabiliyor bunları? Allah ona bunu yapabilmeyi yani dileyebilmeyi ister öyle ister böyle yapabilme imkanını verdi. Yani irade bahşetti. Bu Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti diyor ki وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ İşte bu yüzden. Onları yarattı. Yoksa Allah kulun namaz kılmasını da istedi, yani emretmenin yanı sıra namaz kılmasını da istiyor ama kula yaptıramıyor bir türlü, kul gidiyor başka türlü yapıyor. Cenab-ı Hakk'a rağmen biz günah işliyoruz gibi, onu böyle bir şey mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir meşiyet ile kötü seçenekleri kullanabiliyoruz. Allah'ın izni olmasa, bize buna fırsat vermese yapamazdık. O yüzden Rasulüne dedi ki, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ <الْجَاهِلِينَ> Cahillerden olma, Allah bunlara bu fırsatı verdiği için bunlar yapabiliyorlar. Yoksa zorla, baskıyla yani sen yapacaksan baskıyı sana kalmadan biz yaparız. Biz zaten istesek, bak istesek وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدًا Hepsini tek bir ümmet kılardı Allah dileseydi. Cenab-ı onu dilemedi. Neyi diledi? وَلَا يَزَٰلُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Farklı farklı. Hepsine irade vahşetti, bu bunu yapıyor, öteki başka bir şey yapıyor, öteki başka bir şey yapıyor. Çünkü Allah'ın dilemesi bu şekilde teşelli etti, bize irade verdi. Biz de o işte böyle yapıyoruz, işte şöyle yapıyoruz, işte öyle yapıyoruz. Peki cümlemizden Allah razı olsun. اَقُولُ قَوْلِي هَذَّ